Gönüllerimizin sultanı, onlar ebetlerin ve ezellerin efendisinin kutlu izinde yollarımıza süzülen birer nur hüzmesi. Onlar İslam'ın ulviyetini yüreklerimize hece, hece nakşeden maneviyat hatatları. Onlar bütün zaman ve mekanı kuşatan rahmeti. Şevkati, merhameti, bir haber gönüllere sebil sebil sunan feys pınarları. Onlar zeminden semaya yükselen maneviyat kubbemizin ilim-irfan sütunları. Ne mutlu o gönül sultanlarının Azat kabul etmez bendelerini Fakirullah Hazretleri koşun Koşun Fakirullah Hazretleri burada Buradayım buradayım evlatlarım Korkmayın Aman Allah'ım Merak edilecek bir şey yok Korkmayın evlatlarım Koca efendi iyisiniz inşallah İyiyim evlatlarım, merak edilecek hiçbir şey yok. Sonra dergaha ulaşıp hasret gider İnşallah efendim Nasıl isterseniz Babacım Nasıl oldu da kuyuyu göremediniz ah, Ne yaparsın evlat Takdir ilahi Allahü teala'nın takdiri e, düşeceğimiz varmış Hocam Bizi bağışlıyınız ama Uzun müddet orada kaldınız Sizi çok merak ettik Endişelendik Çok şükür Sizde küçük bir sıyrıktan başka Herhangi bir alamet göremedik Halbuki kuyu çok derindi Evet Kuyu çok derin olsun bu gördüğünüz sıyrıktan başka bir yaramız yoktur. Cenab-ı Hak bizi o kuyuya düşürdü ama... ...cezalandırmak için değil, mükafatlandırmak için. Mükafatlanmak ne güzel. O da bize ihsan olunan nimetleri anlatırsam hayrete düşersiniz. Hocam anlatır mısınız? Babacım, zahmet olmazsa anlatın da dinleyelim. Hepimiz çok merak ettik. O gece namazdan sonra odama çekilip kendimle hesaplaştım. Nasihatlerimden fayda hasıl olması için günahlarıma tövbe ettim. Ağladım. Cenab-ı Hakk'ın veli kullarından yardım isteyerek dua ettim. Yalvardım. Sonra biraz dışarı çıkarak gökyüzünün güzelliklerini seyretmek ihtiyacı duydum. O güzelliklere öyle dalmışım ki farkında olamadım. Ha! Aleyhisselam abdülkadir Geylani Cüneydi Bağdadi Ahmet Rufay Şeyh Hamza Kebir Ve ardında ona mensup olanlar Ve oğlu Şeyh Mücahit Şeyh Musa ve Şeyh Muhammed Radi çok sevdiklerimden Şeyh Nurhan, Şeyh Alemeyn ve Halil Fert dahi. Sonra Şeyh Hasan ve Fatih Rüyunlar. Ayrıca Meysel Karani, Şeyh Hasan Utvi, Şeyh Mustafa, Şeyh Neccar ve Halit bin Velid Hazretleri. ...hepsi bana ihsanda bulundular. Cenab-ı Hakk'ın sana ihsan buyurduğu... ...bu muhabbet şerbetini iç. Müjdeler olsun ki... ...evliyalıkta yüksek bir makam olan... ...Gats makamına eriştirin. Müvarek olsun. Olsun. olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Bizim vazifemiz buraya kadar seni özleyen ve arayan talebelerini daha fazla beklet. Kim? Gel buraya evladım Orası tehlikeli yavrum Allah korusun ya bir şey olursa sana Ne yaparız sonra Gel bakalım babanın kucağına Hop. Babacığım Aslanım benim Şöyle oturalım bakalım hmm. Anneni üzmedin değil mi? Ne var Hatice? Korkuyorum bey Kötü şeyler olacakmış gibi bir his var içimde Acayip rüyalar gördüm yine Hayırdır inşallah Ne olabilir ki Başımızda İskender Ağa gibi bir bela varken Daha ne olsun Avcı ola aşiretinin kanlı reisi Bir gün kapımızı kırıp silahla karşımıza dikilecek diye ödüm kopuyor Üzülme Geleceği varsa göreceği de var biz ne güne duruyoruz? Sana bir şey olursa ne yaparım? İşte asıl korkum bu. Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse o olur. Yüreğini ferah tut. Gelinimi pek telaşlı. Seni de dalgın görürüm oğul. İskender yine köyümüzü basarsa diyorduk olmaz inşallah bilmem ki bunun için şeh hazretlerine gitsem mi acaba tillo'daki şey mi He ya <Gülüyor> Ne farkı var ki? Derbişoğlu değil misiniz? Hepiniz öleceksiniz. Baba içeri gel. Gir içeri baba. Çıldırmış bu adam. Hadi gel içeri. Bir halle. beni oğlum. Hadi içeri gel. ...katletmek yiğitlik mi sence? Gidelim artık baba! Sus! Bu kan davası... ...babalarımızın, kardeşlerimizin kanı yerde kalmamalı. Evet, onlar da bizim adamlarımızı öldürdüler. Ama ama hiçbir zaman kadınlarımıza, çocuklarımıza dokunmadılar baba! Yeter Selahattin! Yeter! Saldır! Korkaklığın lüzumu yok! Ben korkak değilim baba! baba! Işte. Hayır, hayır! İspat et o zaman! Saldır! Ali durma bana. Ben korkak değilim. değilim. Hayır. Hayır. Hayır baba, korkak. Değilim. Korkak <biydled sonsuzlar been> mı? korkak değilim. hadi. Korkak değilim. Allahım. Allahım yavrum özür Ciğer paraya kaydılar. Alçaklar. Allah Allahım. <gülüyor> Hocam, bir atla geçiyor! Durumu pek iyi değil galiba! Git onu dere kenarına çağır! Biz de biraz dinlenmiş oluruz! Hey Yolcu! hey dur hele! Ben İsmail Fakürola hazretlerinin talebesiyim, adım İbrahim! Hocam sizi yanına çağırıyor! şey olmalı. Ne yapsana? Selamünaleyküm efendim. Demi istemişsiniz. Ve aleyküm selam evlat. Hoş geldiniz. Gelin şöyle oturalım. Suya bakmak insanı dinlendirir. Küçüklüğünüzden beri kafanıza ve kalbinize yerleştirilen kan davasını konuşalım isterseniz. Ne? Ne dediniz? Kan davası Benim kimseyle kan davam yok. Beni biriyle karıştırdınız herhalde. Gözlerimin içine bakarak sözlerini tekrarlayabilir misin evlat? Bana doğruyu anlat. Kan davasıyla uğraştığımı kim söyledi size? Ben de istemedim cana kıymayı Babamın korkusuyla elimi kana buladım Nefret ediyorum şu kan davasından Bunlarca direndim Lakin babama ve amcalarıma söz dinletemedim Beni korkaklıkla suçladılar hep sonunda beni de kendilerine benzettiler. Kötü emellerine alet ettiler. <gülüyor> evet. Doğruyu söylüyorsunuz. Ben, ben bir katilim. Sakin. Ağlama evlat. Pişmanlık gözyaşı döktüğün belli. Pişman olmak tövbe etmek gibidir. allah Teala seni affeder inşallah. Şimdi sus. ...can kulağıyla şu akan suyun çağlayışını din. dinle. Dinle. Dinle. Dinle. Bir rüya gördüm. Yem ağaçların arasında... ...berrak bir pınar başında... Güler yüzlü insanlarla oturmuş, sohbet ediyor, eğleniyorduk. Bir ara o insanlar arasında torununu öldürdüğü Mahmut Ağa'yı Hem ağamın, hem de bana telessüm ediyordu. Ne oldu bana? Niçin burada? Yüreğimdeki ıstırap biraz olsun dinli mi, evlat? Bana bir şey mi dediniz? Şu suya yüreğindeki acı ve ıstırabı akıtabildin. Anlıyorum. Bu rüyayı gördükten sonra yüreğini yakıp kavuran ıstıraptan eser kalmadı. İçim huzurla doldu değil mi? Bambaşka bir insan oldum sanki. Güzel ve hoş bir rüya gördün. Hayırdır inşallah. Eee, akşam olmak üzere. Dergah'a gitme zamanı artık. Sen de bizimle gel. Misafirimiz olursun. Sağ, ol. essaf. Ben de ne yapacağımı bilemiyordum zaten. Hadi bismillah. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Esselamun aleyküm. Aleykümselam aleyküm, aleyküm. aleyküm. aleyküm. aleyküm. aleyküm. aleyküm, selam. aleyküm. aleyküm Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, toparlanın. Hocamız geldiler. Hocamız gelmiş, toparlıyor. E Selamünaleyküm. Ve aleyküm, selam efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alayım efendim, hoş geldiniz babacım. Hoş bulduk evladım. Nasılsın Derviş'im? Hamdolsun efendim, iyim. Ee, sizler nasılsınız bakalım? Hamdolsun. Sağlıcınız efendim, çürü Rabibim. Allah size başınız Cenabı Hak cümlenize iyilikler versin evlatlarım. Size bir misafir getirdim. Adı Selahattin. Selahattin kardeşimiz bir müddet burada kalacak. Kendisiyle Molla Osman alakadar olacak. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun ki... ...bizleri insan olarak yarattı. Öyle ya bir saman çöpü veya bir yılan... ...yahut herhangi bir eşya olarak da yaratabilirdi. Sonra bu insanlar içinden bizleri Müslüman olmakla şereflendirdi. Bizi batıl dinlere tabi olanlardan... Veya hiç inancı olmayanlardan eylemedi Müslümanların içinde ehli sünnet vel cemaat itikadında olanlardan eyledi Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ve şerefli sabının inandığı gibi inananlardan yaptı Bozuk ve sapık itikatlardan bizi muhafaza etti ve bizi Şeyhimiz Seyyid abdülkadir Geylani Hazretlerine bağlı olmakla şereflendirdi Kalplerimize o büyüklerin sevgisiyle hayat verdi Rahat ve huzur içindeyiz elhamdülillah Allahü u Teala şükrederseniz nimetlerimi arttırırım buyuruyor En iyi şükür namaz kılmaktır Beş vakit namazı vaktinde ve doğru kılmaktır. Bu kadar nimet içinde olup da günah işlemek, bize bu nimetleri ihsan eden Allahü Teala'ya asi olmak, nankörlük olmaz mı? Aklımızı başımıza toplayalım. Dünya geçici, ahiret sonsuzdur. Sonsuzun yanında sonu olanın kıymeti olur mu? Cenab-ı Hak bizleri dünyada bir araya getirdiği gibi cennetinde de bir araya getirsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Amin. Osman kardeşim. Buyurun efendim. Selahattin kardeşimiz sana emanet. Yolumuzun incelik, edep ve usullerini senden öğrensin. Başüstüne efendim. İbrahim, şu üstteki kitabı getir evladım. Buyurunuz efendim. Selahaddin. Buyurun efendim. allah Teala bir kulunu kendisine kavuşturmak isterse... ...onu sevdiği bir kulla tanıştırır. Ve onda kendisine kavuşmak isteği yaratır. İstemek kavuşmanın başlangıcıdır. Büyüklerimiz vermek istemeseydi istek vermezdi buyurmuşlardır. Al bu kitabı oku Yolumuzun büyüklerinin sevgisini kalbine iyice yerleştir Yerleştir ki kalbinde başka sevgilere yer kalmasın allah Teala cümlenize selametler versin Amin. Allah sizden razı olsun, allah sizden razı olsun efendim. ...Uzun büyüklerinin sevgisini kalbine iyice yerleştir. Yerleştir ki kalbinde başka sevgilere yer kalmasın. Bismillahirrahmanirrahim. sevdiği kul ile tanıştırır ve onda kendisine kavuşmak isteği yaratır. İstemek kavuşmanın başlangıcıdır. Ey fakirullah! Ey Allah'ın fakiri. İnsanlar bir hiç uğruna birbirlerinin canına kast ediyor. Sense hiçbir şey yapamıyorsun. O yürekleri Allah aşkıyla tutuşturamıyorsun. Sen aciz ve biçaresin. Önce kendin tövbe et ki nasihatlerinden fayda hasıl olsun. Gthrop so. Evet Namazlarına dikkat eden biri değildim Halbuki şimdi Yani hoca efendiyi Ve sizleri görüp tanıdıktan sonra Arzuların Heveslerin değişti değil mi Hı. Ah Selahattin Kardeşim Bu kapı öyle bir kapı ki Buradan içeri girenin Dünyası değişiyor Gerçek sevgi Gerçek huzur bu kapının içinde Dur hele dur. Daha neler görecek Neler öğreneceksin? Dinimizin inceliklerini öğrendikçe daha çok bağlanacaksın. Evet kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu Allahü Teala'nın sıfatları. Allahü Teala'nın sıfatları ikiye ayrılır. Bir Sıfat-ı Zatiye 2 Sıfat-ı Subutiye Sıfat-ı Zatiye'lerini Sayacak olursak Vücut Kıdem Beka Vahdaniyet Muhalefetün lil havadis Kıyam Bir nefsidir Sıfat-ı Subutiye'lerini Sayacak olursak Hayat ilim, semi, Basar Kudret irade, Kelam Tekvin Böylece sen de buraları tanımış olursun İyi olur Hocamıza talebe olmanız Ne büyük bir nimet kardeşim Onları bulmak Bilmek Tanımak her insana nasip olmaz Siz nasıl buldunuz? <gülüyor> ben onları değil onlar beni buldu Tıpkı seni buldukları gibi Osman emmi Dergahta o kadar talebe varken Tarlayı neden o çapalıyor Onun ilim ve sohbetle meşgul olması gerekmiyor mu Büyüklerin her hareketlerinde bir hikmet vardır Onlar tarlada çalışırken bile Kalpleri Allahü Teala ile meşguldür Onu daha şimdiden özledim İçim onu görmek arzusuyla yanıyor. Ona baktıkça, onu dinledikçe bütün dertlerimi unutup huzur buluyorum. Dünyam değişiyor sanki. Bakıyorum alev bacayı sarmış Salahattin. Tutuşmuşsun. Yanmak gerek kardeşim. Muhabbetle yanmak gerek. Sağ ol. Ne oldu Yahya ya? Maalesef ağam Selahattin'i hiçbir yerde bulamadık Yer yaralıp da içine girmedi ya Vallahi ağam aramadığımız yer kalmadı Yoksa Mahmut Kalleş'i oğluma bir şey mi yaptı Eğer öyleyse Taş taş üstünde bırakmam Kalleş'in köyünde Adamları hazırla Bir baskın daha yapar Bunun hesabını sorarız Civar köylere kadar inin Herkese sorun Selahattin'i Başla ama Oğlumdan haber var mı? Yok işe bak be Oğlum tam yüreklendi Babasına layık bir yiğit oldu derken kaybettik Ne olur Kes Ne olur vazgeç artık bu kavgadan be. Hem onlara yazık Hem bize yazık Eğer oğluma Eğer Selahattin'ime bir şey yaparsın Kes sırlamayı be kadın ya, Bana nasihat vermek sana mı düştü Ben yaşadıkça onlar oğlumun kılına bile dokunamaz. Evet ama bakalım yaşatacaklar. Kes sesini dedim. Beni. beni öldürecek Yiğit anasından doğmadı da. Bu ne zulüm? Bu ne vahşet? Ateşe verdiler köyü. Hasatlarımızı yaktılar. Bağlarımızı yağmaladılar. Bunlar yetmezmiş gibi... Bir de bir de bebeğimi öldürdüler. Evlatlarım hepimize geçmiş olsun başımız sağ olsun. Senelerdir süren bu kan davasından bıktık usandık. Karşımdaki Moskov kafiri olsa gam yemem. O da Müslüman. Hem de komşumuz belki düzelir, pişman olur diye çok dua ettim ama nafile. Biz de günahkarız. Hepimiz tövbe edelim. Gerekirse dışarı çıkmayalım. Çıkmayalım. Çıkmayalım da hep böyle mi sürüp gidecek bu iş? Böyle mi geçecek ömrümüz baba? Bir hiç uğruna birbirimizi öldürüyoruz. Ne yapalım? Olmazsa ata yurdumuzu terk edip gidelim buralardan. Bağdresindeki topraklar bizim dediler. Bizim olduğu halde onlara bıraktık. Kanımıza kan isteriz dediler. Yıllardan beri bir tavuklarına bile dokunmadık. Ama gene doymadılar. Gene uslanmadılar. ...gayrı ne yapacağımızı şaşırdık. Ya Rabbim! Buyur evlat. Hocam... ...sizinle acil görüşmek isteyen biri var ama... ...Molla İbrahim... ...misafiri bekletmek adetimizde var mı? ...hemen içeri al evladım. Peki efendim. Merhudar ol. Allahü Teala iki cihanda yüzünü hak etsin. Sen de anladın ki... ...peki diyen kazanır. Anladım. Sağ olun efendim. Buyurun efendim. Hocam sizi bekliyor. Olur yavrum. Selamun aleyküm efendim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşim. Buyurunuz oturup rahat ediniz. Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun. Üzgün görünüyorsunuz. Bir sıkıntınız bir derdiniz varsa çekinmeyin. Söyleyin kardeşim Efendim esasen Köyümüzün köklü bir afetini arz etmeye Dua ve nasihat istemeye geldim <Gülüyor> Cenab-ı Hak Köyünüzü afetlerden korusun Ve kendisine kavuşma arzunuzu arttırsın İstişare mühim bir sünnettir. İstişare eden, danışan muhakkak kazanır. İstenen şey hasıl olsa da olmasa da netice hayırlı olur. Siz istişare etmeyi, danışmayı tercih etmişsiniz. Ne güzel, netice neticede hayırlı olur. İnşallah efendim, inşallah. Beni ferahlandırdınız, Allah razı olsun. Köyünüze ait bazı şeyler duyduk. Bunun doğrusunu bilmek ve elimizden geleni yapmak isteriz. Efendim, köyümüzde senelerdir sürüp giden bir kan davası illeti var. Bu sebepten iki aşiret birbirine düşmandırlar. Yüzlerce cana kıyılmış, yüzlerce ocak söndürülmüştür. Tarla ve bağlarımızda yetişen nice nimetler heba edilmiştir. Allah Allah Tövbe ya Rabbi, olacak iş mi Efendim Biz derviş oğlu aşiretine mensubuz Diğer aşiretse avcı oğlu aşiretidir Bizimkilerden de o aşirete mensup insanları öldürenler olmuşsa da Onların bizim aşiretimizden insan öldürmeleri en az yirmi mislidir Esasen onlar bize bir zarar vermedikçe biz mukabele etmek taraftar değiliz. Hatırı sayılır büyüklerimizin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen suhleri çiğneyerek ahde vefasızlık gösterdiler. Daha geçende gene baskın yapıp canımıza ve malımıza kastettiler. Ne yapacağımızı şaşırdık bize bir yol gösterin efendim yüksek merhametinize sığınıyoruz. Allah'ım ne hazin ne hazin bir fitne ki ümmeti Muhammed'i birbirine düşürmüş. İman zayıflayınca kardeşlik hissi uçup gitmiş. Merhamet ve sevginin yerini kin ve haset almış. Varın istirahat edin kardeşim. İnşallah bir çaresi bulunur. Cenab-ı Hak akıbetinizi hayır eylesin. Buraya geldiğim ilk günleri hatırlıyorum da Allah'ım ne güzel günlerdi. Mübarek hocamızın size hususi bir sevgi ve muhabbetleri var. Hoş oğlun Molla İbrahim'in de hususi bir yeri var ya. Sayı Molla İbrahim şiir de söylermişsin. Hocamızın pek hoşuna gidermiş. De hele biz de duyalım. Bizim şiirimizden ne olur ki ha? Bazen eser söyleriz işte. Esselamu aleyküm kardeşlerim Ve aleyküm selam ve rahmetullah Babam bu mektupları verdi Bunu Selahattin kardeşimiz babasına Bunu da siz diğer aşiret reisi Mahmut Ağa'ya vereceksiniz Bağışım üstüne Babam sizlere dua ediyor Kendisiyle ancak dönüşte görüşebilirsiniz Allah razı olsun İnşallah dönüşte görmek nasip olur İnşallah İnşallah Allahü Teala nasip eder Tam şuradan bitkin ve şuursuzca geçiyordum Nereye gittiğimi bilmeden Fakirullah hazretleri beni çağırtmış Bana öyle bir nazarla baktılar ki Kalbimde yıllardır biriken kin ve nefretten eser kalmadı Ve için huzurla doldu değil mi? Evet Gidelim Kardeşim Nemut Nimete kavuşan anne Hayrola Derinlere daldın yine Ne düşünüyorsun Babamın sulh teklifini Reddetmesinden korkuyorum Kalbini ferah tut Kardeşim Sonu hayırlı olur inşallah İnşallah öyle olur Zalim de olsa O benim babam Onun için çok üzülüyorum Üzme kendini hocamızın himmetiyle inşallah husumetler kalkar ortadan. İnşallah Osman hocam. İnşallah. Gidelim. Daha iyi yolumuz var. Ya Allah. Allah'ım. Am, am oğlunuz Selahattin geliyor. <gülüyor> Selamünaleyküm baba Hoş geldin Seni çok merak ettim Aklıma kötü şeyler geldi Vurdular sandım Az kalsın Mahmut ağanın köyünde taş taş üstünde komayacaktım. Eee gözün aydın hatun Gördün mü zırlamaların boşunaymış Anam Oğlum oh, no. Otur Günlerdir neredesin meraklandırdın ee, Ne de olsa düşman sahibiyiz Tillo'ya İsmail Fakirullah Hazretlerinin dergahına gittin baba Şimdiye kadar oradaydın Ne dedin ne Nereye gittin Ne işin var senin öyle yerlerde oğlum Bu kan davasının bitmesi için ondan dua istedim baba Dua ettiler Size de bir mektup ve selam gönderdiler Şeyhse şehriğini bilsin Bizim işimize karışmasın Yoksa onu da düşman belleriz Hiddetlenme baba Gel Allah dostu olan Fakirullah hazretlerinin <gülüyor> Sulh teklifine icabet edelim Ne zaman adam olduğunda Bana akıl vermeye kalkıyorsun İtiraz istemiyorum Nasihatlarını dergahındaki mollalara etsin Onun nasihatlarına ihtiyacımız yok bizim Baba Baba büyüklere dil uzatma Allah ziyade etsin. Pek makbule geçti. Afiyet olsun efendim. Mektubu okudum. Allah İsmail Fakirullah Hazretlerinin duası hürmetine bizleri bu illetten kurtarsın. Allahu Teala bizlere sabır, hasımlarımıza da akıl ve izan versin. Fakirullah Hazretlerinin elçisi başımızın tacıdır. Hay Allah senden razı olsun Mahmut'a. İnşallah İskender ha da sizin gibi makul davranır... ...bu husumet de böylece ortadan kalkar. İnşallah kardeşim, inşallah. Efendim, müsaade ederseniz... ...bu sevinçli haberi bir an önce hocama ulaştırmak istiyorum. Osman kardeşim, biraz daha kalsaydın... ...sana hizmetle şereflenirdik. Şerefiniz var olsun efendim, müsaadenizle. Madem öyle istiyorsun... ...yolun açık olsun... Selamun aleyküm kardeş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi. <gülüyor> yolculuk ne tarafa? Tillo'ya gidiyorum. Şuracıkta abdest tazeliyim dediydim. Ne hoş tesadüf. Yolum düştükçe ben de bu suyun kenarında istirahat ederim. Benim için çok kıymetli hatırası vardır buranın. Ne iyi beraber yolculuk yapar. Yolculuk boyunca sohbet ederiz. İnşallahü Teala yolculuğa salih arkadaşlarla çıkmak lazımmış. Biz tek başımıza çıktık ama nasipte size rastlamak varmış. Allah razı olsun. İlim ehline benziyorsunuz. İnşallah istifade ederiz. Biz de müstefid olup ışığınızdan fayd alırız. Allah razı Estağfurullah. olsun. Estağfurullah. Allahü Teala hocamız Fakirullah Hazretlerinden razı olsun. Bildiklerimiz. Onların sohbet sofrasındaki kırıntılardan da Fakirullah Hazretlerinin talebesisiniz. Ben de bu tevazuun kaynağını düşünüyordum. Tabii ya. Talebe hocasının aynasıdır demişler. Siz onu tanıyor musunuz? Zamanımızın bir tanesi feyz ve merhamet kaynağı. Hasta kalplerin tabibi Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerini nasıl tanımam? Her sene bağımda yetişen üzümlerin ilk salkımlarını hocaefendiye götürdüm. Hocamız bu üzümden tadar, sonra bana hayır duvarlarda bulur. Dualarının bereketiyle bağımdaki üzümler her sene daha da artar. Daha da önemlisi, kalbimde tarifi mümkün olmayan lezzetlerin hası olmasıdır. Tabii ya, sen o meşhur üzümcüsün, dinlemiştim. Senin için çok endişelendim oğlum. Yüzüne ne oldu anne? Babam yaptı değil mi? Babanı kimse durduramıyor oğlum. Beni de dinlemiyor. Bu gidişle sonumuz ne olacak bilemiyorum. Üzülme anne. Artık sahipsiz değiliz. Benim hocamın hürmetine... ...Rabbimiz seni de... ...kardeşimi de korur. Anneciğim bir kere daha deneyeceğim anne Eğer babam inadında devam ederse Dergaha dönüp Durumu hocama arz edeceğim Ya Rabbi işlediğim bütün günahlara pişman olup Tövbe ettim Allah'ım Din kardeşlerimin Kanlarının akmasına İnsanların üzülmesine ben de sebep oldum. Merhameti sonsuz olan yüce Allah'ım. Evliyan İsmail Fakirullah Hazretlerinin... hürmetine beni affeyle. Beni de o büyük velinin... ...kapısına yüz sürenlerden eyle. Hasımlarıma da... ...doğru yolu bulmalarını ihsan et. Kalplerimizi kin ve nefretten arındır. Amin Baba Hı. Sen misin Hasan Kusura bakma dalmışım Çok düşünceli görünüyorsun baba Hayrola Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün evladım Ömür geçiyor Günden güne yaşlanıyorum Ölüme Mezara iyice yaklaştık Lakin hala uslanmadık Yarın Mahşer gününde Rabbimizin huzuruna Ne yüzle çıkacağız bilmem ki Onlar öldürdü Biz de intikam aldık mı Diyeceğiz Baba Babası babası yok artık oğul Şeyh hazretlerinin isteğini bir an evvel yerine getirmeliyiz Tez git adam bul Asımlarımıza gönderip suh teklif edelim Kardeş olalım İş işten geçmeden helallaşalım Selamünaleyküm. aleyküm aleyküm selam Selamün Aleyküm, aleyküm selam Bismillahirrahmanirrahim Salih kardeşim Üzümlerin Üzümlerin Pek lezzetliymiş maşallah. Cenab-ı Hak size cennet nimetleri ihsan eder inşallah. Molla İbrahim. Al bu üzümü herkese dağıt. Yesinler de bu üzümü getiren Salih kardeşimize dua etsinler. Peki efendim baş Salih kardeşim. Buraya gelmeyi çok mu istedin? Bu sene üzümler her zamankinden erken olmuşlar Efendim Hep bu anın hayaliyle yaşadım Ben daima huzurunuzda bulunmak Ve hizmetinizle şereflenmek isterim Sabret evladım Her şeyin bir vakti var İnşallah bu halisane niyetin ve dileğin Bir gün gerçekleşir Ne demişler? Kavuşmak için bu nimet ve sevince can çıkıncaya kadar çalış gündüz ve gece. İnşallah efendim. Molla Osman, Salih kardeşimizle hasret giderirken seninle alakadar olmayı ihmal ettik galiba. Estağfurullah efendim. Aşiret reisi sulh teklifimizi kabul ettiler. Evet hocam. ...mektubunuzu okuyunca... ...gözyaşı dökerek tövbe istiğfar ettiler. Allahü Teala... ...O'nun aşiretini ve neslini mübarek eylesin. Ömürlerine ve kazançlarına bereket ihsan etsin. Biz ondan hoşnut olduk... ...Allah ve Resulü de hoşnut olsun. Ey... ...buna fani dünya derler. Durmayıp daim döner... Ademoğlu bir fenerdir... ...nihayet bir gün söner. <Gülüyor> güzel. Mahmut bir adamını göndererek... ...sulh teklifinde bulundu. Ne dersiniz ağalar? Bu sulhün... ...Tillo şeyhi... ...Fakirullah tarafından bizzat teklif edildiğini bildirip... ...Kendinin bu teklifi kabul ettiğini... ...Bizim de icabet etmemizi istiyorlar. Tekrar soruyorum... ...Cevabınız nedir ağalar? Yetti galiba kan davası! Kabul edelim! Doğru söylüyorum! Bitsin artık bu illet ağam! Siz ne diyorsunuz frenametler? Bizden korktukları için barış istiyorlar. Kardeşlerimizin, babalarımızın kanı asla yerde kalmamalı, asla! Onları köyden atana kadar mücadelemiz sürecek! O şeyh denen bunak her şeye burnunu sokmasın! Şeyhe dil uzatma! Yalvarırım baba, o mübarek insana böyle şeyler söyleme! Allah'ın veli kullarını incitmekle, Rabbimizi incitmiş olursun! Asıl intikam almazsak toprak altında yatan babalarımız, dedelerimiz incinir bize! Sen çıldırmışsın Haddini aşıyorsun ha Şeyh Fakirullah Hazretlerine Dil uzatmana razı olamayız Gel inat etme Bu büyük zatın Sur teklifine uyalım Uyalım ha Dervişoğlu aşiretinin Neslini kurutuncaya kadar Davamdan vazgeçmem Tek başıma kalsam Bu davayı sürdüreceğim Gidelim arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi yürü, yürü. Sakın onlarla gitme. Seni asla affetmem. Gerekirse evlatlıktan reddederim. Geri dön. Beni affet. Böyle düşündüğün müddetçe seninle kalamam. Tillo'da çağlayan o berrak pınarla kalbim yıkandı. Yerleştirdiğin kin ve haset kirinden eser kalmadı. ...ben artık Fakirullah hazretlerinin hasretiyle yanan biriyim. Ya İskender, kan götüme. Selahattin, Selahattin! Bu kadar hiddetlenme ama. Yahu... ...insanın hayatı neye benzer biliyor musun? Hani suyun aktığı yerde küçük kabarcıklar, habbecikler meydana gelir de sonra sönüp yok olur ya. İşte insan ömrü de o habbeciklerin ömrü kadar kısadır. Bu kısacık dünya hayatı içinde hakikati görenler ahiret için çalışıp sonsuz saadeti yani cenneti kazanırlar. Ölümlerden ibret almayıp bu hayatı bitmez zannedenler ise... ...nefislerinin esiri olarak kendilerine sonsuz azabı yani cehenneme hazırlarlar. Ah yazık, çok yazık. Babacığım, ömrü günah ve isyanla geçen bir insan... Son nefesinde pişman olup tövbe ederse onun akıbeti ne olur? Cenab-ı Hak tövbe edenleri bağışlayacağını vaat ediyor. Eğer kişi tövbesinde samimi ise o günahı işlememiş gibi olur. Ancak tövbeyi geciktirmek de ayrı bir günahtır. Zira ölüm ani gelir. Maazallah, insan tövbe edecek zamanı bulamayabilir. Vakit varken nasuh tövbesi. Nasuh tövbesi edebilenlere ne mutlu. Nasılsın hatun? Elhamdülillah efendi. Allahü Teala hamdedenleri sever. Saliha hatunlar, Rabbimizin birer kıymetli emanetidirler. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Biz sizinle kıymet bulduk. Buyurun anneciğim. Maşallah hatun Pek neşelisin bugün Sizi gördüğümüz gün şen olur gönlümüz efendi Lakin Ayda yılda bir görebilirsek Bu sözün pek sitemkar geldi Öyle efendi O kuyu hadisesinden sonra Günlerce odanıza kapanıp kimseyle görüşmediniz Benimle bile Sonra da tarla, dergah, talebeler... ...biz var mıyız, yok muyuz belli değil efendi. Öyle değil mi? <gülüyor> Üzülme hatun, sen bizim gönlümüzdesin. Son tilki herif. Şeyi de onu da yanlışın yaptın? Coya pişman olmuşmuş. Bırak bu başlafları. Korktum demiyor da. <gülüyor> ne yaparsan yap Mahmut. Yılan deliğine de girsen seni bulacağım da parçalayacağım. Ya İskender kan gütme. Kim olduğumu dünya alem görecek. Derviş oğullarının kökünü kazıyacağım. Allah İbrahim. Allahu Teala seni bütün ilimlerde yükseltsin. Al bu şerbeti. Kapımıza yüz sürüp ağlayan, yüreği yanık, yorgun misafirimize ikram et de serinlesin. İçi huzur bulsun. Peki. Efendim. Hocam size gönderdi. Bu işi artık bitirmek lazım. Nihayet beni anlayan biri çıktı. Aferin. En sadık adamım sen misin? Öyle bir ders vereceğim ki bunun acısını ölünceye kadar unutamayacaklar. O zaman gelsin de şehirleri onları kurtarsın. Ne kadar adamımız var sözümüzü dinleyecek? Sekiz on kişi kadar ha ama? Yeter. ...İkimiz kalsak bile bu işi bitireceğiz. Hı -hı. Abdülkadir, evladım. Birkaç gün talebelerle sen meşgul ol Dersleriyle ve ihtiyaçlarıyla alakadar ol Benim yapmam gereken işler var Baş üstüne babacığım Anneni ve kardeşlerini de ihmal etme İhmal etmem. Lütfen siz işlerinizle ilgilenin babacığım Bizi merak etmeyin Allah selamet versin evladım Kirelim, yapma bana ne olursun bırak bırak beni. Ya. Yapma abi Yiyenimi sen ya İskender kan gütme. Ya kurtar ya beni. Baskın, baskın, baskın var! Baskın kaçın! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Çabuk kaçın! Baskın var! Baskın kaçın! Herkes gidin! Çabuk! Çabuk kaçın! Çabuk kaçın! Canlısı! Çabuk! Çabuk! Çabuk! Öldürün! Öldürün! Ya Çabuk! sen bilirsin. Ay, hadi! Çabuk! Yıkarı doğru! Hadi, hadi. Hoş, hadi. Hadi, <gülüyor> ağam, ağam. Çok garip şeyler oldu. Silahlarımız çalışmaz oldu. Attığımız oklar geri dönüp bizim adamlarımızı öldürüyor! Saçmalama sersem! Karşılık veriyorlar! Durmayın hadi! Saldırın! Saldırın! <gülüyor> ne oluyor? Nereden geliyor bu oklar? Adamların birer birer telef oluyor! <gülüyor> <gülüyor> Bakmayın öyle sersemler! Saldırın! Kaçın kaçalım, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, çabuk. çabuk, çabuk kaçın, çabuk kaçın, çocukları kurtarın, çabuk, hadi kaçalım, çabuk, bu çabuk, çabuk kaçalım, Kaçın! kaçalım, canlı sevindim, çabuk, ah, başım, <gülüyor> kim yaptı, kim yaptı bunu? Koşun, kaçalım, koşun koşun, koşun, koşun çalış Hadi gidiyorum, Gidelim hadi. Çekiliyoruz. Hadi dedim. Çekiliyorum. Hadi, hadi, Çekiliyoruz. Gel bakayım kucağıma. Ne kadar tatlısın sen, ne kadar güzelsin, ha? Ah. Ama hiç üzün gülmüyor. Yoksa sen de benim gibi annesiz misin? Öksüz müsün? <gülüyor> Derun weh weh hi hasun kanallahu fiha salam Hak şerleri hayreler zannetme ki gayr Arif anı seyre Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakka tevekkül kıl, sabreyle ve razı ol, kanaat et, rahat bul, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ya Rabbi Annemin kabrini nurla doldur Onun mekanını cennet eyle Amin Sevgili peygamberimiz Cennet annelerin ayağı altındadır buyurmuş Keşke, keşke annem hayatta olsaydı da Ayaklarının altını öpebilseydim <gülüyor> Anneciğim Her gece bu vakitler olunca Hasretin daha bir yakıyor içimi Geceleri annelerinin koynunda yatan çocukları düşündükçe Kendimi tutamıyorum ben sana sarılıp uyumayalım. Senin kokunu duymayalım anneciğim. Nice geceler oldu biliyor musun? dalıp gitmişsin. Canını sıkan bir şey mi var? Babamı düşünüyorum. Gerçeği görmüyor. Ateşle oynuyor. Düşündükçe kahvuluyorum. <gülüyor> Dua edelim de babam bir an önce tövbe edip kurtulsun. Aksi halde çok daha kötü şeyler yapmasından korkuyorum. Benim korkum. Benim endişem de bu işte. İnşallah Allahü Teala babana hidayet nasip eyle. Amin. Amin. Kendini üzme. Nasibi varsa Cenab-ı Hak kalp gözünü açar ve hakikati gösterir. Nasibi yoksa elden gelir. Haklısın. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler değil mi? anlamıyorum. Baskın yapacağımızdan nasıl haberdar oldular? Yemin ederim gözlerimle gördüm. Attığımız taşlar ve oklar bize geri dönüyordu. Kes konuşma sersem. Uyduruyorsun hep bunları. Ben bu işte yorum İskendera. Gerçeklerini görüyor ne de kabul ediyorsun. Ben gidiyorum. Oğlun gibi ben de şey hazretlerine gidiyorum. Attığın taş geri dönüp başını yardı hala anlamıyorsun. Hepiniz ona gidin. Yemin ederim onu da oğlumu da kendi ellerimle boğacağım. Ey İskender kan gütme. Şarkıdır. önce ve işte. o <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mahmuda hoş geldiniz sizi burada görmek ne güzel. Fakirullah hazretlerinin talebesisin Ne olur hakkınızı helal edin Helal ettim <gülüyor> Sizi hocama götüreyim efendim Hakiki kahraman, rakibinin sırtını yere getiren değil, nefsini yenendir. Nefs, Allahü u Teala'nın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Kin, gurur, öfke ve bütün çirkinlikler ondan hasıl olmaktadır. Nefsine muhalefet edene müjdeler olsun. Günahlarına tövbe eden inşallah affolunur. Mahmud'a üzülüyoruz Okları geri çeviren İhlastır Belaları defeden Tövbe istiğfardır Hakka kavuşturan da Tabi olmaktır Müsaade ediniz Elinizi öpmekle şerefleneyim efendim Estağfurullah Öpülecek eller Toprak altında kaldı Bu vezalet bitsin en doğrusunu yaptık arkadaşlar. Tabi canım. Ağalar. Kardeşler. İskender ağa artık iyice aklını oynattı. Kan gözlerini öyle köretmiş ki. Söz kar etmiyor. Bu kağıt. Şeyh Fakirullah'ın aşiretimize gönderdiği mektuptur. İskender mektubu kabul etmedi. O günden beri. Onu ben saklıyorum. Okuyalım. Susun da dinleyelim. Hadi, dinleyelim. Hadi bakalım. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya hamdolsun. Muhammed aleyhisselam'a salatu selam olsun. Onun temiz ehlibeytine adil ve sadık esabına ve onların yolda bulunanlara hayırlı dualar olsun. Kardeşlerim, Cenab-ı Allah, Müslümanları birbirlerini seven ...ve birbirlerine merhamet edenler olarak vasıflandırıyor. O halde bu kin, bu nefret niye? Kardeşlerinizi katlederek şeytanı sevindirmek niçin? Kardeşlerim, iyi biliniz ki Allahü u Teala'nın en büyük düşmanı nefsidir. Kin ve intikam hırsı da onun birer şubesidir. Nefsin hilesine aldanmayınız... Geçmişte olanları Allah'a havale ediniz. Halis niyetle tövbe istiğfar edip hakka yöneliniz. Birbirinize merhamet ediniz. İyilik ve ikramda yarışınız ki Allahu Teala da sizin üzerinizdeki nimetlerini artırsın. Unutmayınız. Hepimiz öleceğiz. O dehşetle hesap gününü düşününüz. Aklı olana bu yetişir ve selam. Bütün günahlarıma tövbe ediyorum. Bir daha kimseyi incitmeyeceğime huzurunuzda söz veriyorum. Şey Hazretlerinin sulh teklifini kabul ediyorum. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben bana meydan okuyacak yiğit anasının karnından doğmadı daha. Haklısın am. Keşke Tillo şeyhi de burada olsaydı da az sonra başlayacak şenliği seyretseydi. Hasan oğlum. Buyur baba. Bir bakıver oraya. Ne oluyor aşağıda? Merak et, Tamam ettim. gidiyorum. Hayır. Ne Hayır. oluyormuş? Çekil oğlum. Oğlum, çekil. Ne oluyor çekil. dedim. Aman Allah'ım. Bu İskender Ağa. Hoş, hoş. Hasan evladım neler oluyor? İskender Ağa. Yoksa ölmüş mü? Yetişmeseydim hayvan işini bitirecekti <gülüyor> Durma Yaşar. öyle yardım et İçeri taşıyalım hadi kaldır <gülüyor> Ya, ya ya. Kalkmak yok. Her tarafın yara bere içinde. Ama üzülme. Kısa zamanda iyileşeceksin. Akşamleyin bir güzel tımar ettim yaralarını. Merhem yapıp bağladım. Şu bizim yaramazın ettiğini görüyor musun? Bağını koparıp saldırmış. Neyse ki bizim Hasan tez yetişmiş de... ...olacak işte. <Gülüyor> Bu kadarla kurtulduğuna şükürler olsun. Getir oğlum tez getir Misafirimiz acıkmıştır Ben hallederim yavrum Sen işine bakabilirsin Geçmiş olsun İskender a. Sağ ol Hadi bakalım sıcak çorbadan iç biraz. Sağ ol. Merak etmesinler diye... ...evine haber ulaştırdım. Başka kimsenin haberi yok. İyileşinceye kadar... ...misafirimsin İskender ağa. Rahatına bak. Yeter Mahmud ağa sağ ol. biraz hava almak istiyorum Olur. yardım et oğlum gel bakayım şöyle geçelim İskendera biraz Böyle daha iyi Ronları yalnız bırakalım Peki, İçeri geçelim Nedir bu başımıza gelenler bey Yetmedi mi gayri çektiklerimiz Herkes yaptığını pişman olup Tövbe ederken nedir bu senin hırsın? Yakıyorsun, yıkıyorsun, öldürüyorsun Nereye kadar? Bak da biraz ibret al Bugüne kadar ne bıraktın geride? Harabe bir köy, dul kadınlar Evlat acısı çeken bari yanık adalar. Ee, sus, sus artık Baba. Hı. Hı. Kusura bakma evlat. <gülüyor> Dergahın kapısından içeri girmeye yüzüm yoktu. Bu yüzden seni buraya çağırttım. Çok geç de olsa... ...ibret almış, pişman olmuş babanın... ...perişan halini görmeni istedim. Hı. ...belki beni affedersin diye düşündüm. Baba, babacığım... ...o nasıl söz? Buraya gelişinle beni nasıl sevindirdiğini bilemezsin. Babacığım... ...içeri gidelim. Hocam gelişine çok sevinecektir. Doğasını alır... ...biraz da dinlenmiş olursun. Dedim ya evlat... ...işlediğim günahlar kalbimi ve yüzümü öylesine karartmış ki... O kapıdan içeri girmeye utanıyor. Korkma. Günahların bu kapıdan içeri girmez baba. Bu kapı pişmanlıktan yüreği yananlar için şifanedir. Bu kapıdan huzur ve saadet diyarına geçilir. Gel, sen de geç. Seni hocam İsmail Fakirullah Hazretlerine götüreyim. Hadi baba. Hadi. <Gülüyor> Girin babacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ölgen <Gülüyor> şerbeti İçtik elhamdülillah, içtik elhamdülillah. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah, içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah, geçtik elhamdülillah. Şol kudret denizini Geçtik elhamdülillah Geçtik elhamdülillah Şol karşıki dağları Yemişleri bağları Yemişleri bağları Şol karşıki dağları Yemişleri bağları, yemişleri bağları, Sağlık safalık ile açtık elhamdülillah. Açtık elhamdülillah. Sağlık safalık ile açtık elhamdülillah. Açtık elhamdülillah Kuru idik yaş olduk Ayağ idik baş oldu Ayağ idik baş olduk Kuru idik yaş olduk Ayağ idik, baş oldu Ayağ idik, baş oldu Kanatlandık kuş oldu. Uçtuk elhamdülillah, uçtuk elhamdülillah. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şom safa gönüllere, şom safa gönüllere. Vardığımız illere Şol safa gönüllere Şol safa gönüllere Halka taptuk manisin Saçtık elhamdülillah Saçtık elhamdülillah Halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah saçtık elhamdülillah beri gel barışalım yari sen bilişelim yari sen bilinşelim beri gel barışalım yari sen bilişelim Yadi sen bilişelim, atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah, eştik elhamdülillah. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah, eştik elhamdülillah.